Düşünürler Topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar hazırlaya Özge Özdemir. Herkese merhaba Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Mitatcan. Nural, Deniz, Ayşe Kiraz hattın diğer ucundalar. Ben Özgü Özdemir ben de e, onlarla birlikte bir tartışma yürüteceğim. Biz geçen hafta Julia Donutsu'nun Bir Kabuğu Paylaşmak adlı resimli kitabı üzerinden bir tartışmaya başlamıştık. Ancak yarım kalmıştı. Hikayemizde yengeç yaşayacak bir ev arıyor kendine bir deniz kabuğu bulup yerleşiyor. Ardından da tüplü kurt ve deniz gülü biz de yerleşelim buraya diyorlar. Hepsinin birer görevi sorumluluğu var. Yengeç kabuğu taşıyor, tüplü kurt temizlikten sorumlu, deniz gülü de güvenliği sağlıyor. Aralarında anlaştıkları için birlikte yaşıyorlar. Sonra derken bir gün büyüyorlar, eve sığmaz oluyorlar ve yengeç diyor ki bu eve sığmıyoruz, gidin kendinize yeni ev bulun diye onları gönderiyor. Şimdi i̇lk sorumuz yengecin bu tavrı hakkında ne düşünürüz diye sormuştum. Yengeç biraz haklı biraz haksız yönünde cevaplar gelmişti geçen hafta. Çünkü yengecin öyle veya böyle kabuğu ilk bulan olarak yine de işte diğerlerine gitmesini isteme hakkı olabilir gibi. Ama söyleyiş biçimi üslubunu da çok onaylamamıştınız. Hatta şöyle bir ayrım açığa çıkmıştı. Yengeç patronluk yapmaktan çok liderlik yapıyor olsaydı olaylar kötüye gitmezdi diye. Şimdi o liderlik patronluk ayrımının tekrar işte kim söz almak isterse o ikisini nasıl ayırt ettiğinizi onun üzerinden tartışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Mitaçcan, patronluk biraz bir kendi istediğine yönelik şeyi yaptırandır. Mesela kendi kendi işine yarayan kendi işine yarayan şeyleri yaptırır. Ama liderlik oradaki toplumu veya birliğin ya herkes için iyi olabilecek şeyi düşünerek onu uygulamaya çalışan kişidir bence. O zaman patronluğu çok daha şey buluyorsun yani sadece kendi çıkarlarını düşünmek. Hayır, iyi patronlar da olabilir. Onu demek istiyorum. Ama <gülüyor> hepsi patronlar iyi patronlar olunca işte. lider mi oluyor? İyi patronluk bir, hayır. Yani, o biraz olabilir. Biraz liderlik gibi oluyor. <gülüyor> Dur Deniz bir şey diyecek galiba buradan. söyle Deniz. Geçen sefer söyleyemem ama bence patronlukla bir şeyle liderler arasındaki bir tane fark bir şey bence patron derhal yap, yapılmasını ister. Ya da işte böyle hem bir onunla uğraşmaz bir daha yani insanların yapacağı şey diye. Lider şöyle yani teşvik falan eder. Ha, birlikte çözüm bulmaya teşvik edebilirdi. Evet, yol gösterir. Şimdi orada denizgülü de e, yengeç hani gidin deyince o da hemen iyi be bu ne nankörlük gidiyorum o zaman diye böyle bir o da çok... Karşı tepki gösteriyordu. Peki burada onun tavrı yani Denizgülü de işbirliği yapıyor der misiniz? Yani bu tavır nasıl ya da daha farklı nasıl davranabilirdi? Öyle sorayım. Daha farklı davranabilirdi? Ayşe Kiraz. Denizgülü haklı bir bakımdan çünkü o kadar evet temiz e, yok hayır güvenliğini sağlıyordu. Yani o kadar uğraşmış emek vermiş diğer e, Denizgülü ve pardon Tükel Tükelkütü e, yengecin Güvenli olması için. Ondan sonra bir gün sırf kendisi çok ağır diye kapı dışarı ediliyor. Yani hiç yanlış bir şey yapmamış en zamanda. Onun bir suçu yok burada. Ya birazcık üzücü bir durum. Hayal kırıklığına uğramış. Yani o kadar önce verdiği emekten sonra böyle bir durumla karşılaşmayı düşünmüyordu bence. Ama daha hafif bir tepki verebilirdi. Yani bu çok fazla şey olmuş. Aman ya ne dersen de peki gidiyorum falan gibi. Çok fazla Aslında olmuş Aslında yani, orada... Abartılı. Yani yengece tepki veriyor gibi. O da olayı çözmeye çalışıyor mu sence? Olaya çözüm bulma çabası var mı yoksa bir etkiye tepki mi veriyor? Kesinlikle çözüm bulmaya çalışıyor bence. Çalışmıyor dedin değil mi? Çalışmıyor. Hayır, sadece tepki veriyor. O zaman bu grupta hiç kimse çözüm bulmaya çalışmıyor. Evet. Şu anda öyle. O zaman bunların arasında bir işbirliği ya da birlikte çalışma, bir bağ vardır diyebilir misiniz buradan baktığınızda? Metatça Tam diyemem ve bir önceki soruya şey diyebilirdim. Bence Deniz Denizgülü, e, Denizgülü şu an çok öyle yargılayamayız. Çünkü bir anda sinirle gelen cevapla düşünmeden hemen bir cevap veriyor. Ve bu anın duygusuyla verilen bir cevap olduğu için bence şu an onu çok yargılamak doğru olmayabilir. Çok güzel dedin. Yani o da duygusal davranıyor. Bir anda duygusal tepki veriyor yani. Burada hiçbir akla gelmiyorlar oturup da biz bu problemi çözelim değil de herkes sen git giderim o zaman falan gibi böyle bir e, taşkın duygular şeklindeler sanki. Ne diyorsun Nural buna? Yani Arada pek bir arkadaşlık var görmüyorum ben. Zaten bekleyemezdim çünkü yani evde oturmak karşılığında bir arkadaşlık pek olmuyor. Yani olsa bile o kadar böyle karnışamazlar. Deniz sen ne diyorsun? Ben bir şey katılıyorum işte şu şey yani. Evet kork. Yani o an öyle diyor. Ama sonuçta bunu yaparken et, etrafa mesela şey böyle bir gerilim falan da korku falan da şimdi nerede kalacağız falan diye. Ee, şey bence aradaki fark da şu. Bence biraz şey e, yengeç daha çok bilerek böyle yani böyle tam bilerek değil de yani korku salıyor ve isteğiyle salıyor. Gerilim. Bence ama şey Deniz Gülü de şöyle o gerilimin etkisindeyken hemen öyle demeye başlıyor. Aradaki evet. fark bu. E, Mithat Can bir şey ekleyeceksin? Söyle. Şu an ben şunu merak ettim. Mesela kaç yıldır bir aradalar yengeç hiç öyle kötü davranmıyor. Sonra bir anda yedir mi diyor? He, şimdi aslında bu da güzel bir soru. Bugüne kadar yengeç aslında bu tarz davranışlar sergileyeceğini başka davranışlar da belli etmiş olabilir dediğin gibi. Bir günde olmaz herhalde. Ne diyorsun? Ben ondan emin değilim. Bir bilgi vermiyor da o yüzden... Yo, zaten bilgi vermiyor ama senin e, yorumun nasıl buna dair? Bence arada bir bozuntu demeyeyim de sorunlar oluşturulmuş olabilir. Mesela sorunlar oluşturmuştur. Sonra deniz gülü de zaten ondan biraz sıkılmaya başlamıştı. Yani o zaten hep sorunlar oluşturuyordur. Sıkılmaya başlamıştır. Ama o son söylediği direkt mesela onlar çalışıyordur. O son söylediği de son nokta olmuştur. O da bir anda anın gazıyla da bunu söylemiştir olabilir. Şunu diyorsun anladığım kadarıyla bu işler böyle bir günde bir olayla sarpa sarmamıştır. Aslında birikimli olarak bu işte e, ne diyelim kötü iletişim küçük küçük küçük küçük birikmiştir. Denizgül'de aslında daha önceden de dolmuş olabilir ve bu olayda patlamış olabilir gibi bir yorumum var. Anladım Ayşe Kiraz? Yani konu birazcık geride kaldı sanırım ama Denizgül'ü, Tüplükurt ve Yengec'in arasındaki arkadaşlığı daha böyle profesyonel bir ilişki gibi buluyorum çünkü yani şimdi evdeyken ne kadar kaynaştıklarını bilmiyoruz. Ne kadar e, birbirlerine yani kafaları uygun ya da arkadaş olmaya müsaitler mi onu tam olarak bilmiyoruz. Ama daha böyle iş arkadaşı gibi belli bir çıkar için hepsi beraber uğraşıyorlar. Yani Peki. onun için e, <gülüyor> profesyonel dediğim gibi böyle iş arkadaşlığı gibi yani evi çekip çevirmek için uğraşıyorlar hepsi ama onun dışında... Aralarında bir ilişki var mı? O zaman Bilmiyorum. aslında profesyonel bir ilişki varsa aslında bu bir tür insani ilişkinin olmadığı bir formuş gibi anlatıyorsunuz sanki bunu. Yengecin dediğine göre ve Denizgül'un verdiği tepkiye göre öyle düşünüyorum evet. Ama aslında. Dediğin gibi olsun varsayalım profesyonel bir ilişki olsun çok böyle insani ilişki işte arada sevgi ve bağ arayışları olmadığını düşünelim. Aslında tam öyle olsaydı aralarında daha düzgün bir sözleşme de olurdu büyük ihtimal. Bence ne öyle bir ilişki var ne böyle bir ilişki var karışık bir durum da olabilir. Ne dersin Ayşe Daha ortalarda gibi yani bence e, profesyonel ilişkiye daha yakın ama çok azıcık birazcık daha bağda olabilir yani. İşler iyi giderken aramızda bağ varmış gibi ama işler kötüye gitti an itibariyle aramızda bağ yokmuş gibi sanki. Aslında ne profesyonel ne de tam bir yakınlık ilişkisi var aralarında. Problemli bir ilişki belki de. Der misiniz acaba öyle bir şey? Şimdi Ayşe Kiraz'ın dediğinden yola çıkıp ben de bunu düşündüm. Ayşe Kiraz evet diyor. Pekala şimdi bunlar birbirine kızıp ikisi de kabuğu terk edip uzaklaşıyorlar. Yengeç de bir yana gidiyor, kavga ediyorlar. Denizgül de gidiyor. Kabuk da ortada kalıyor, bizim tüpü kurt da ortada kalıyor. Sonra denizgülü boş bir dondurma kabını bulup içine yerleşiyor. Yengeç de bir kağıt bardağı kendisine ev yapıyor. Tüpü kurt da bu ikisinin evi arasında hadi barışın, hadi barışın diye koşuyor böyle. Artık ortak ev yok, onları barıştırmaya çalışan bir tüplü kurt var. Tüplük kurtun pozisyonu nasıl buluyorsunuz acaba? Tüpü kurt için ne dersiniz yani? Mitatça? tüplü kurt onları gerçekten seviyor olabilir. Yani onların gerçekten bir arkadaş olduğunu ya onlarla gerçekten bir bağ kurmuştur ve bu yüzden onlar gidince yalnız kaldığını hissediyor olabilir. O yüzden barışmalarını da istiyor olabilir. Tamam yani tüplü kurtun belki de burada arada bağ kuran ve bağ inanan tek kişi gibi mi geliyor sana peki? Yani Onları gerçekten bir arkadaş gibi bakan tek kişi tüplü kurt gibi gözüküyor. Deniz katılmıyor musun buna? katılmıyorum çünkü sonuçta o zaman yani bence o zaman o şey e, denizgülü o kadar tepki vermez o bir anda o kadar sinirlenmez sonuçta gerçekten bir bağ hissetmişti de bir şey hissetmişti gerçekten çok yani üzüntü sinir oldu yani. Yok yok eee Mithat Can zaten şey için diyor. Tüplü kurt için söylüyor bunu. Arada tek tüplük... bağ hisseden odur. İşte yani. ben tek Hı. bağ hisseden od, odur demiyorum. Önceden bence şey de Deniz Gül de bence önceden bir bağ hissediyordu ki bu kadar bir an sinirlendi. Yani gittiğini. E bir bağ hissetti ki yani bir anda böyle çöktü yani ha, sinirlendi. Tamam güzel bir şey söylüyor Deniz. Diyor ki eğer bir bağ hissetmekse o bağın karşılığında sinirlenmesi de mümkün bir şey. Tam da bağdan dolayı sinir tepki vermiş olabilir diyor. Şimdi yine küçük bir müzik arası ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tartışmamızda tüplü kurtun durumu üzerine konuşuyorduk en son. Deniz şey demişti, e, tek bah hisseden tüplü kurt olduğuna katılmıyorum. Bence Denizgül de bir bah hissediyordu ki tam da bu yüzden sinirlendi. Yani arada bah hissettiğinde ve buna karşılık yengeç gibi davranırsa da sinirlenebilirsin demişti. Ayşe Kiraz ne diyorsun? Ben burada tüplü kurtun durumuna durumuyla ilgili yorum yapmak istiyorum. Bence bir tek bah hisseden yani Bence o da bağ hissetmiyor olabilir. Çünkü şey gibi geldi bana yani normalde bazı insanlar gerçekten mesela tüklü kurt bir insan olsaydı gerçekten sevdiği iki tane insanı barıştırmak için de çabalıyor olabilirdi. Aynı evde yaşıyorlar diyelim. Ya da kendisi evsiz kaldığı için bir ev bulmak istediği için yani bir çıkar yine bir çıkarı olduğu için onları barıştırmaya çalışıyordu olabilirdi. Bana birazcık daha öyle geldi. Kendisi evsiz kaldığı için belki de böyle duygusal bir şeye buluyor olabilir mi yani? Barış'ın önemli olan dostluk, kardeşlik falan gibi. Evet, aynen. Ama ev, evet. <gülüyor> kendi evi ve güvenliği önemli olan. Yani aslında o da bencil çıkarlarının peşinde olabilir. Fakat buna böyle duygusal bir sos katıyor olabilir gibi diyor Ayşe Kiraz. Bir tatçan buna hiç katılmıyor ya. Hayır hocam. Ev, ben de onu söyleyecektim. Ben ikinci bir seçenek de olabilir. Ee, şöyle olabilir o da mesela kendisinin bir evi vardı hatırladım kadarıyla değil mi? Kalan o kabuk ona kalıyordu. Aslında kabuk da kalıyor Ortalıkta hepsi boşlukta kalıyorlar. Bu ikisinin arası koşturup duruyor sürekli. He, ben kabuk kaldı diye düşünmüştüm. Kabuk kalsaydı ben şöyle bir yorum yapacaktım. Üç iş ona fazla geliyordur. O da e, normalde bir iş yapıyordu ya sadece temizlik yapıyordu. İşte o yüzden yine kendi çıkarı için yapıyor olabilir diyecektim. Nural sen ne diyorsun? Tüplük kurdun durumuyla ilgili. Yani, yani hepsi olur gibi geliyor. Pek yani, ayrıştırmadım. Tamam. Şimdi derken bir akşam böyle şiddetli bir fırtına çıkıyor. Ne denizgülünün ne yengecin kartonları, kartondan evleri bu fırtınaya dayanıyor. Yani hepsi parçalanıyor işte. Tüplük kurt da saklandığı kayanın altından çok zor bir gece geçiriyor orada. Sabah olduğunda yengeç ve denizgülü, bu işte atışıp da birbirlerine rest çeken iki kahraman utanarak birbirlerine yanaşıyorlar. Ve yeniden bir ortak kabuk arayışına giriyorlar. Yani ayrı olduğumuzda o kadar da iyi olmadı gibi bir şey oluyor. Şimdi tabii ki çocuk kitapları mutlu sonla biter ama benim şöyle bir sorum var. Diyelim ki o fırtınada bir tanesinin evi parçalanmış olsaydı, mesela Denizgül'ünki parçalandı ama yengecinin parçalanmamış olsaydı, bunlar yine böyle pıt pıt pıt diye birbirine yanaşırlar mıydı acaba? Yoksa yaşadıklarından ders çıkardılar ve dediler ki evet ne olursa olsun birlikte daha iyidir mi dediler. Bence hocam burada Türklü Kurt yengece sığınabilirdi. Onun daha öyle bir karakteri varmış gibi geldi bana. İkisinin arasında koşturmasından dolayı böyle bir şey söylüyorum. Deniz eğer hala aynı fikirdeyse yani o gururlu bir şekilde ayrıldı. Ee, i̇şte bir daha da geri gitmem onun yanına falan gibi düşünebilir diye düşünüyorum ben. Onun için kendine yeni bir kapı bulmaya çalışabilir. Bir daha kapı dışarı edilmemek için. Yani şey mi diyorsun bu zorlu fırtınada hepsi zarar görüp de durumu anlamış olsalar yanaşırlardı. Ama bir kişi zarar görse yine de orada Aa, aslında birlikte yaşamak iyidir gibi bir fikre çok da gelmezlerdi diye mi düşünüyorsun? Evet. Anladım. Mithat Can, sen ne diyorsun? Eğer birinin e, evi yıkılsaydı ben olsam diğerine gitmezdim çünkü bence bu onur kırıcı bir hareket. Ya yengeç yerinde olsaydım be, benim evim kırılsaydı çünkü hem utandıracak bir hareket hem birini evden atıyorsun ve işine düşünce ona sığınmak istiyorsun ya ikisi birbirini tutmuyor. Ee, şey diye bir şey olamaz mı yani yaşadıklarından ders çıkarıp da işte yok ya aslında birlikte yaşamak daha doğruymuş gibi fikre ulaşmış olamaz mı? O deniz merhametli merhametliyse olabilir. Çünkü biri seni evden atıyor. Sonra sen ona ev sonra sana yalvarıyor evine gelmek için. <gülüyor> olay deniz günün merhametine mi kalır diyorsun yani? Evet. Peki bu hepsinin evi paralanınca fırtına da yanaşıyorlar birbirlerine orada yaşadıklarından ders çıkardıkları için mi yanaşıyorlar yoksa yine çıkar ortaklığından dolayı mı? Yani bir şey anlayıp da mı yanaşıyorlar yoksa eskisi gibiler mi hala? Değişen bir şey oldu mu bunlarda? Nural? Bu sefer bence dostane ilişkiler e, kurmuşlar gibi hissettim ben. Çünkü mesela e, tek başına olduklarında yani en küçük bir darbede e, evleri yıkılıyor. Ama bu olaydan sonra e, hepsi hep beraber yapabileceklerini anlıyorlar. Hep beraber yaşayabileceklerini. Yani sen şeyden yanısın. Bu yaşadıkları kötü olayın sonunda aslında güçlerini birleştirdiklerinde daha iyi olduğu, sonucun daha iyi olacağını anlamışlardır diye düşünüyorsun. Evet. Var mı buna katılmayan? Ayşe Kiras katılmıyor ya buna galiba. Evet. Hocam yani bence büyük ihtimalle kitapta işte arkadaş olduklarını hatırlayıp böyle bir son cevap ama hep böyle şöyle bir ihtimal de olabilir yine de kendi çıkarları için evsiz kaldılar neredeyse ölüyorlardı yani abartma abartayım nazik hikayeyi o zaman yine işte en azından evim olur deyip bir şanslarını denemiş olabilirler yani bir daha bir işte beraber bir kaba hayal falan diye ama hocam ben şöyle bir şey söyleyecektim yani İkisi de olabilir. Ben hep çıkarları için böyle bir şey yaptıklar, yaptılar dedim de yani yanlış anlaşılmak istemem <gülüyor> onu söyledim. Ee, sen yani bu olaydan bir ders çıkardıklarını pek düşünmüyorsun. Yine de çıkarları uğruna tekrar bir araya gelmişlerdir diye düşünüyorsun galiba. Doğru mu anladım? Yani o öyle bir ihtimal de olabilir. Tam, tamamen onu da savunmuyorum ama belki şey de olmuş olabilir. Hani anne olay diyor böyle otur yaptıklarını bir düşün ondan sonra geri gel falan diye böyle. Belki onlar da gerçekten fırtına olurken yaptıklarını düşünmüş yerdir. Herkes kendinde bir hata bulmuştur. İşte pişman olup birleşmiş de olabilirler yine yani. Ama hep iki tane seçenek var burada. Evet, evet, Hangisi olabilir değil. diyorsun ve e, Sen diğer olasılığı da gözetiyorsun. bir Can bir şey diyecek galiba. Onları tamamlayalım yavaştan. Hocam ben de emin değilim ama bence kendi yararları için yapıyorlar. Yani yine tiska. Hayır. Hayır çünkü yaptıklarını düşünerekten söylüyorum hikayenin geçmişini ama tabii ki de kendi yaptıklarını düşünüp kend, yani karşıdakilere hak da verip ya da tart, olayları tartışıp değişmiş de olabilirler. Ama pek sanmıyorum. Evet iki olasılık da mümkün. Çok güzel tartıştınız. Aslında işbirliği nedir? Bizi bir araya getiren şey çıkarlarımız olsa da yine de aramızdaki bağ ya da ilişki, insani ilişkinin bir önemi yok mu? Üzerine giden bir şeydi bu, e, felsefi soruydu. Julia Dalısı'nın Bir Kabukta Bir Kabuğu Paylaşmak adlı kitabı üzerinden iki hafta boyunca bunu tartıştık. E, hepimiz için güzel bir düşünme alanı oluştu. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. la Çocuklarla felsefi soruşturmalar. Müzik Hazırlayan Özge Özdemir